On Küçük Zenci Yazan Agatha Christie Çeviren Tomlis Uyar 5. Bölüm Lombard yavaşça ''Demek yanılmışız.'' dedi. Bir aslantı sonucu iki kişi aynı gecede öldü diye korkulu bir düş yaratmışız. Armstrong ciddiydi. Ama... dedi. Konuştuklarımız çözümlenmedi daha. Ben doktorum. İntihar hakkında az çok bilgim vardır. Anthony Merston intihar edecek biri değildi. Lombard kuşkuluydu. ''Acaba?'' dedi. ''Kaza olamaz mı?'' Blor inanmamış görünüyordu. ''Amma tuhaf bir kaza!'' diye homurdandı. Bir sessizlik oldu. Sonra Bloor ''Ya kadın?'' dedi ve durdu. ''Mrs. Rogers mı?'' ''Evet.'' ''O da bir kazaya kurban gitmiş olamaz mı?'' ''Nasıl bir kazaya?'' dedi Lombard. Blor güç durumda kalmıştı. Kırmızı yüzü daha da kızardı. Dudaklarından bir takım sözcükler çıktı. ''Siz bir ilaç vermiştiniz ona, değil mi doktor?'' Armstrong şaşırmıştı. ''Ne demek istiyorsun?'' ''Dün gece canım, ona bir uyku ilacı verdiğinizi kendiniz söylemiştiniz.'' ''Ha evet, zararsız bir uyuşturucu.'' Adı neydi? ''Hafif bir ilaç, Trional. Blor daha da kızardı. ''Bir dakika.'' dedi. ''Şunu iyice anlayalım, kuvvetli bir doz değildi değil mi?'' Doktor Armstrong kızgın bir sesle ''Ne demek istediğinizi anlamıyorum.'' dedi. ''Yani yanılmış olamaz mısınız?'' dedi Blor. ''Ara sıra oluyor böyle şeyler.'' Armstrong sertçe ''Yanılmış olamam.'' dedi. ''Düşünceniz çok saçma.'' Sustu. Sonra soğuk, iğnelici bir sesle ''Yoksa onu öldürmek için özellikle verdiğimi mi ileri sürüyorsunuz?'' Philip Lombard atıldı. Kendinizi tutsanız ya, birbirimize çamur atmaya başlamayalım. Blor somurtmuştu. Ben sadece doktorun yanıldığını söyledim. Doktor Armstrong güçlükle güldü. Dişlerini sevinçsiz bir gülümseyişle göstererek "Dostum," dedi. "Doktorlar böyle yanlışlar yapamazlar. İlk yanlışınız bu olmayacaktı," dedi Blor bile bile. Eğer o plakta söylenenlere inanırsak tabii Armstrong sarardı. Philip Lombard kızgın bir sesle ''Neden durmadan saldırıyorsun?'' dedi Blora. ''Hepimiz aynı gemideyiz. Birbirimize sarılmamız gerek. Ya senin yalancı tanıklığına ne demeli?'' Blor öne doğru bir adım attı. Yumrukları sıkılmıştı. Boğuk bir sesle ''Yalancı tanıklık ha?'' dedi. ''Korkunç bir yalan bu. İsterseniz beni susturursunuz Mr. Lombard. Ama öğrenmek istediğim bazı şeyler var.'' Bunlardan biri de sizin hakkınızda. Lombard kaşlarını kaldırdı. Benim mi? diye sordu. Evet, buraya gelirken neden yanınızda tabanca getirdiniz? Çok mu merak ediyorsun? Evet Mr. Lombard. Lombard birdenbire bana baksana Blore dedi. Hiç de göründüğün kadar salak değilmişsin. Olabilir, peki tabanca için ne diyorsun? Lombard gülümsedi. ''Başımın belaya gireceğinden korktum da ondan getirdim.'' Blor, kuşkuyla ''Dün akşam bize bunu söylememiştiniz.'' dedi. Lombert başını salladı. ''Bizden gizliyordunuz demek.'' ''Bir bakıma öyle.'' dedi Lombert. ''Hadi söyleyin bakalım.'' Lombert ağır ağır konuştu. ''Sizin beni de buraya ötekiler gibi çağrılan biri sanmanıza izin verdim. Bu pek doğru değil. Bana bu konuyu bir Yahudi açtı.'' Morris adında. Buraya gelip gözümü dört açarsam bana yüz gine vereceğini söyledi. Bu gibi işler için elverişli bir adam olduğumu biliyormuş. Blore sabırsızca eee dedi. Hepsi bu kadar işte. Başka bir şey söylemedi mi? Diye sordu Dr. Armstrong. Hayır söylemedi. Sustu. İster kabul eder ister etmezdim. Serbesttim. Böyle dedi. Durumum pek parlak değildi. Kabul ettim. Bloor pek inanmış görünmüyordu. ''Neden dün gece anlatmadınız bunu?'' ''Aziz dostum.'' Lombard geniş omuzlarını silkti. ''Dün geceki olayı çözümlemek için çağrılmadığımı nereden anlayabilirdim?'' ''Belli etmeden bir hikaye uydurdum.'' Doktor Armstrong kurnazca ''Ama...'' dedi. ''Şimdi öyle düşünmüyorsunuz.'' Lombard'ın yüzü değişti, sertleşti. ''Doğru.'' dedi. ''Şimdi sizinle aynı gemide olduğumu anladım.'' O yüz yine sizinle birlikte kapana kıstırılmam için Mr. Owen'ın kullandığı bir peynir parçasıymış. Yavaşça ekledi. Hepimiz tuzağa düştük. Yemin ederim bu böyle. Mrs. Rogers'ın ölümü, Tony ki, yemek masasında kaybolan zenciler. Evet, evet. Bütün bunlarda Mr. Owen'ın parmağı var. Ama Mr. Owen'ın kendisi nerede? Aşağıda zil... Ağır ağır çalındı. Öğlen yemeği. Rogers yemek odasının kapısında duruyordu. Üç adam aşağı inerlerken onlara yaklaştı. Sıkıntılı, alçak bir sesle ''Umarım yemek iyi olmuştur efendim.'' dedi. ''Jambonla dil var. Biraz da patates haşladım. Beyaz peynir, bisküvi, meyve konserveleri o kadar.'' ''Fena değil.'' dedi Lombard. ''Demek kiler dolu. Bol bol yemek var efendim. Konserve yemekler.'' Kiler tıka basa dolu. Böyle kıyıdan uzun süre uzak kalınacak bir adada kiler nasıl dolu olmaz? Lombard başını eğdi. Rogers, üçünün ardından yemek odasına girerken mırıldanıyordu. Fred, Narakat'ın gelmeyişi çok tuhaf. Amma aksilik değil mi efendim? Evet, dedi Lombard. Amma aksilik. Miss Brandt odaya girdi. Yere düşürdüğü yün yumanı sarıyordu şimdi. Masada yerini alırken... Hava değişiyor, dedi. Rüzgar arttı. Denizde beyaz köpükler var. Yargış Wargrave girdi içeri. Ağır, ölçülü adımlarla yürüyordu. Bol kıllı kaşlarının altından odadaki öteki konukları dikkatle süzüyordu. Hareketli bir sabah geçirdiniz, dedi. Hafif ama kötü bir alay seziliyordu sesinde. Vera Claythorn koşarak girdi. Soluk soluğaydı. Umarım beni beklememişsinizdir, dedi. Geç mi kaldım? Sonuncu değilsiniz, dedi Emily Brand. General daha gelmedi. Masaya oturdular. Rogers, Miss Brent'e sordu. Başlayacak mısınız efendim yoksa bekleyecek misiniz? General MacArthur deniz kıyısında oturuyor, dedi Vera. Zaten zili duymamıştır. Durdu. Bugün bir tuhaflık var üstünde. Rogers, gidip yemeğin hazır olduğunu söyleyeyim ona, dedi. Dr. Armstrong fırladı. Ben gideyim, dedi. ''Siz başlayın.'' Odadan çıktı. Arkasında Rogers'ın sesini duydu. ''Değil mi istersiniz Jambon hanım efendi. Masada oturan beş kişi rahatça konuşamıyorlardı nedense. Dışarıdan rüzgarın sesi geliyor, sonra yavaşça uzaklaşıyordu. Vera titredi. ''Sanırım fırtına çıkacak.'' dedi. Blor konuşmaya çalıştı. ''Dün trende Prime Mutlu bir ihtiyar vardı. Durmadan fırtına çıkacak.'' diyordu. ''Şu eski kurtlar.'' Nasıl anlarlar bilmem. Rogers masanın çevresinde dolaşıyor, et tabaklarını topluyordu. Birden elinde tabaklarla durakladı. Acayip korkulu bir sesle "Biri koşuyor!" dedi. Balkondan gelen ayak seslerini hepsi duyuyorlardı şimdi. O an anladılar. Kimse söylemeden anladılar. Sözleşmiş gibi hep birden ayağa fırladılar. Kapıya baktılar. Doktor Armstrong göründü. Soluyordu. General MacArthur ''Öldü.'' Vera birden patlamıştı. ''Evet.'' dedi Armstrong. ''Ölmüş.'' Bir sessizlik oldu. Uzun bir sessizlik. Yedi kişi birbirlerine bakıyor, söyleyecek söz bulamıyordu. İhtiyar adamın gövdesi içeri taşınırken fırtına patladı. Holde duruyorlardı. Birden bir fısıltıyla bir gümbürdeme duyuldu. Yağmur boşandı. Blorla Armstrong yüklerini yukarı kata taşırlarken Vera Clayton birden dönüp Boş yemek odasına girdi. Bıraktıkları gibiydi oda. Tatlılara dokunulmamıştı. Büfede öylece duruyorlardı. Vera masaya yürüdü. Bir iki dakika sonra içeri Rogers girdi. Vera'yı görünce irkildi. Gözleriyle bir soru sordu. ''Mis'' dedi. ''Şey için'' Kendini bile şaşırtan sert bir sesle ''Haklısın Rogers'' dedi Vera. ''İstersen kendin de bak. Yedi tane kalmış.'' General MacArthur yatağına yatırılmıştı. Son bir yoklamadan sonra Armstrong odadan çıkıp aşağı indi. Herkes oturma odasına toplanmıştı. Miss Brent yün örüyordu. Vera Clayton pencereden bakıyor, ıslık çalan yağmuru seyrediyordu. Bloor iskemlesine çökmüştü. Elleri dizlerindeydi. Lombard bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Odanın en ucunda yargıç Wargrave sallanan iskemlesine oturmuştu. Gözleri yarı kapalıydı. Doktor odaya girerken gözlerini açtı. Duru insanın içine işleyen bir sesle "E, ee, doktor?'' dedi. Armstrong bembeyazdı. Kalbi filan durmamış. MacArthur'un ensesine can kurtaran simidi ya da onun gibi bir şeyle vurulmuş bir homurdanma oldu. Ama yargıçın Duru sesi gürültüyü bastırdı. ''Kullanılan aleti buldunuz mu?'' ''Hayır ama eminsiniz, eminim. Yargıç Wargrave usulca ''Şimdi ne olacağımızı biliyoruz.'' dedi. Duruma egemen olan yargıçtı artık. O sabah balkondaki iskemlesinde oturmuş, göze batan şeyler yapmaktan kaçınmıştı. Oysa şimdi uzun alışkanlığın verdiği bir rahatlıkla egemenliğini sürdürüyordu. Boğazını temizledikten sonra konuştu. ''Beyler, bu sabah balkonda otururken sizi inceledim. Amacınız hemen anlaşılıyordu. Adada bilinmeyen bir katil arıyordunuz, değil mi?'' ''Evet efendim'' dedi Philip Lombard. Yargıç konuşmayı sürdürdü. ''Siz de benim vardığım sonuca varmıştınız herhalde. Yani Anthony Marston'da Mrs. Rogers'ın ölümleri kaza da değildi, intihar da. Mr. Owen'ın bizi buraya çağırmasındaki amacı da düşündünüz değil mi?'' Blore soğuk bir sesle ''O adam delinin biri'' dedi. ''Çılgın'' Yargıç öksürdü. ''Orası kesin ama sonucu değiştirmiyor.'' ''Bizi asıl düşündüren şey hayatımızı kurtarmak.'' Armstrong titrek bir sesle ''Adada kimse yok.'' dedi. ''Hiç kimse yok.'' Yargıç çiçenesini sıvazladı. Tatlı bir sesle ''Sizin dediğiniz anlamda yok.'' dedi. ''Ben de bu sabah aynı sonuca vardım. Araştırmanızdan bir şey çıkmayacağını size söyleyebilirdim. Yine de Mr. Owen kendine bu adı takmış. Bu adada, buna eminim. Yasanın dokunamayacağı suçluların cezalarını infaz etmek istiyor. Bunu yapabilmesi için tek yol var. Mr. Owen adaya bir yoldan gelebilirdi. Çok basit. Mr. Owen içimizden biri. Olamaz. Yo yo yo. Vera inilder gibi konuşuyordu. Yargıç zeki gözlerini ona çevirdi. Küçük hanım dedi. Gerçeklerle yüz yüze gelmenin zamanı geldi artık. Hepimiz tehlike içindeyiz. İçimizden biri de Unknowen. Bunun kim olduğunu bilmiyoruz. Adaya gelen on kişiden üçü temize çıktılar. Anthony Marston'dan, Mrs. Rogers'tan ve General MacArthur'dan kuşkulanamayız. Geriye yedi kişi kalıyor. Bunlardan biri küçük bir zenci. Durdu. Çevresine bakındı. Hepiniz bu görüşe katılıyorsunuz değil mi? İnanılır gibi değil, dedi Armstrong. Ama... Haklısınız sanırım. Blor, kuşkusuz, dedi. Bir dakika, güzel bir fikrim var. Yargıç Wargrave sert bir el hareketiyle onu susturdu. Usulca, oraya da geleceğiz, dedi. Şimdilik bu gerçekler üstünde uyuşup uyuşmadığımızı anlamak istedim o kadar. Örgüsüne devam eden Emily Brand, Söyledikleriniz akıldan uzak değil, birimiz şeytana uymuş. İnanamıyorum, inanamıyorum, dedi Vera. Wargrave sordu. ''Siz Lambert? aynı görüşteyim efendim.'' Yargıç, hoşnut, salladı başını. ''Şimdi'' dedi. ''Kanıtlara geçelim. Bir kere, herhangi birimizden kuşkulanmak için neden var mı?'' ''Mr. Blore, sanırım siz bir şey söyleyecektiniz.'' Blore sık sık soluk alıyordu. ''Lombard, tabanca taşıyor'' dedi. ''Dün gece doğruyu söylememiş.'' İtiraf ediyor. Philip Lombard onu küçümsercesine güldü. <gülüyor> Sanırım bir daha anlatmam gerekecek, dedi. Hikayesini bir daha kısaca özetledi. Blor sert bir sesle, nasıl doğrularsınız bunu, diye sordu. Elinizde kanıt yok ki. Yargıç öksürdü. Yazık ki, dedi. Hepimiz aynı durumdayız. Yalnız kendi sözümüze inanabiliriz. Öne doğru eğildi. Durumun ne derece tuhaf olduğunu daha anlayamadınız. Bence tutulacak tek yol var. İçimizde üstündeki kuşkuyu silecek kanıtı bulunan kimse var mı? Doktor Armstrong atıldı. Ben ünlü bir doktorum. Benim böyle bir yargıç eliyle susturdu onu. Yumuşak duru sesiyle devam etti. Ben de ünlü biriyim ama hiçbir şey demek değil ki bu. Doktorların delirdiğine çok rastlanmıştır. Yargıçların da. Bluor'a bakarak ekledi. Polislerin de. Yine de dedi Lombard. Kadınlara hesaba katmıyoruz herhalde. Yargıç kaşlarını kaldırdı. Jürinin çok iyi bildiği o ünlü buruk sesiyle yani dedi. Kadınlardan delikatiller çıkmaz mı? Lombard tedirgin olmuştu. Onu demek istemedim ama yine de sustu. Yargıç Wargrave buruk sesiyle Armstrong'a seslendi. ''Anladığıma göre zavallı MacArthur'u öldüren kimse pekala da kadın olabilir.'' Doktor sakin bir sesle ''Tabii'' dedi. ''Eline böyle bir alet geçerse fazla güç harcamak gerekmez değil mi?'' ''Hayır gerekmez.'' Yargıç Wargrave kaplumbağayı andıran ensesine gömdü başını. Öteki cinayetler ilaç verilerek işlendi. ''İçinizden herhangi biri, en sıska birinin bile... Böyle bir cinayeti rahatça işleyebileceği konusunda tartışmak gerekir mi? Vera kızgın bir sesle haykırdı. Delirmişsiniz siz! Yargıcın gözleri yavaşça ona döndü. İnsanlığı iyice incelemiş olan bir adamın acımasız bakışıydı bu. Vera düşündü. Beni bir katil aday olarak görüyor. Üstelik şaşırmıştı. Pek sevmiyor da. Yargıç ölçülü bir sesle konuşuyordu. Küçük hanım, ''Duygularınızı alt etmelisiniz. Sizi suçladığım yok.'' Miss Brent'e bakarak eğildi. ''Hepimizin eşit derecede kuşku altında olduğumuzu söyleişim, sizi kırmamıştır herhalde.'' Emily Brent yün örüyordu. Başını kaldırmadı. Soğuk bir sesle ''Benim'' dedi. ''Bir insanı, hele üç kişiyi öldürdüğüme, beni tanıyanlar kesinlikle inanmazlar, gülerler.'' Ama burada herkes birbirine yabancı olduğuna göre kimsenin hakkında sağlam kanıt bulunmadan kuşkudan sıyrılamayacağını doğal karşılıyorum. Dediğim gibi aramızda bir şeytan var. Yargıç öyle, anlaştık dedi. Karaktere ya da sosyal duruma bakarak bir kimseyi suçsuz saymak yok. Ya Rogers? diye sordu Lambert. Yargıç gözlerini kırpmadan ona baktı. Ne olmuş Rogers'a? ''Bana kalırsa?'' dedi Lombard. ''Rodgers'ı listeden silelim.'' ''Neye dayanarak?'' dedi Yargıç. Lombard söyledi. ''Bir kere sersemin biri. İkinci olarak da öldürülenlerden biri karısıydı.'' Yargıcın kadın kaşları bir daha kalktı. ''Bizim zamanımızda delikanlı.'' dedi. ''Karılarını öldürmekten sanık kocalar getirilirdi mahkemeye. Suçlu bulunanlar da olurdu.'' ''Ne tabii biliyorum.'' İnsan pekala karısının katili olabilir. O vean bir şey bu. Ama böylesi olmaz. Rogers kendisini ele vereceğinden korkarak ya da hoşlanmadığı için ya da dişli biri uğruna karısını öldürmüş olabilir. Ama onu Mr. Oven denilen adam olarak çılgınca adalet peşinde koşan bu yüzden de işe birlikte cinayet işlediği karısından başlayan biri olarak düşünmek biraz güç. Söylentilere kanıt gözüyle bakıyorsunuz dedi Yargıç Wargrave. Rogers'la karısının patronlarını gerçekten öldürüp öldürmediklerini bilmiyoruz. Bu belki de Rogers'ı da bizim durumumuzda göstermek için uydurulan bir masaldır. Mrs. Rogers dün gece belki de kocasının deli biri olduğunu anladığı için korkmuştur. ''Sizin dediğiniz gibi olsun'' dedi One of Owen içimizden biridir diyelim. Hepimiz olabiliriz.'' ''Ben'' dedi Yargıç. Kişiliğe, sosyal duruma veya olasılıklara dayanarak eleme yapılmasına karşıyım. Gerçeklere dayanarak bir elemeye girişebiliriz. Yani kısaca şunu soralım. İçimizde Anthony Marston'a potasyum siyanür, Mrs. Rogers'a aşırı ölçüde uyku ilacı vermesi ya da General MacArthur'u öldürmesi olanak dışı biri var mı? Blor'un asık suratı aydınlandı. Öne doğru eğildi. ''İşte şimdi parmağınızı bastınız efendim.'' dedi. Bu iş ancak böyle çözümlenir. Mars'ına gelince dışarıdan birinin onun kadeğine zehir kattığı ileri sürülmüştü. Ama odanın içindekilerden biri bu işi daha da kolay yapabilir. Rogers’ın o anda odada olup olmadığını anımsayamıyorum. Ama geri kalan herkes buradaydı. Bir an sustu. Ekledi. Rogers'ın karısını ele alalım. İlk göze çarpanlar kocasıyla doktor. Göz açıp kapayana kadar İkisinden biri rahatça yapar. Armstrong yerinden fırladı. Titriyordu. Rica ederim dedi. Bunu beklemiyordum işte. Kadıncağıza verilen ilaçta, kadıncağıza verdiğim ilaçta hiçbir şey yoktu. Yemin... Doktor Armstrong o yumuşak, buruk ses zorluyordu sanki. Doktor sözün yarısında sustu. Ses devam etti. Kızmakta haklısınız. Ama yine de gerçeklerle karşı karşıya gelmek zorundayız. Bizi anlayın. Evet siz ya da Rogers kadına aşırı ölçüde uyku ilacı verebilirdiniz. Şimdi ötekilerin durumları inceleyelim. Yani ben, müfettiş Blough, Miss Brandt, Miss Clayton ve Miss Lombard. O anda ne yapıyorduk? Aramızdan biri bütün bütüne temize çıkabilir mi? Sustu. Bence çıkamaz. Vera kızgın bir sesle "Ben kadının yanına bile uğramadım." dedi. Hepiniz gördünüz. Yargış Wargrave bir an durakladı. Sonra konuştu. Aklımda kaldığına göre, yanılıyorsam düzeltin lütfen, Mrs. Rogers'ı Anthony Marston'la Mr. Lombard divana yatırmışlardı. Dr. Armstrong da onun yanına gitmişti. Rogers'a konyak getirmesini söyledi. Sonra o duyduğumuz sesin nereden geldiği konusunda biri bir soru sordu. Hepimiz öbür odaya koştuk. Yalnız Miss Brent baygın kadınla burada yalnız kaldı. Emily Brandt'in yanakları kıpkırmızı olmuştu. Örgüsünü bıraktı. ''Olur şey değil.'' dedi. Yumuşak ses acımadan sürdürdü. ''Biz odaya döndüğümüzde siz Miss Brandt divanda yatan kadının üstüne eğilmiştiniz.'' ''İnsanlık etmek suç mu?'' ''Ben gerçeklerden söz ediyorum.'' dedi Yargış Wargrave. Sonra elinde konyakla Rogers içeri girdi. ''Tabii dışarıda içkiye zehir koymuş olabilir.'' Kadın konya içti, sonra da Dr. Armstrong onu odasına götürüp ilacını verdi. Tamam, dedi Mr. Blore. Tam tamına böyle oldu. Yani Yargıç, Mr. Lombard, Ben, bir de Miss Crayton suçlu olamayız. Sesi sevinç doluydu. Yargıç Wargrave soğuk gözlerle onu süzdükten sonra mırıldandı. Öyle mi dersiniz? Her olasılığı göz önünde bulundurmalıyız. Blore şaşırmıştı. ''Sizi anlamıyorum.'' dedi. ''Diyelim ki.'' dedi yargıç. Mrs. Rogers yukarıda odasında yatıyor. Doktorun verdiği ilaç etkisini göstermeye başlamış. Kadıncağız neredeyse uyuyacak. Tam o sırada kapı vuruluyor. Elinde ilaç şişesiyle biri içeri giriyor. Doktor ''Bunu içmenizi söyledi.'' diyor. ''Bu durumda olan bir kadın denileni yapmaz mı?'' dersiniz. Bir sessizlik oldu. Blor ayak değiştirip kaşlarını çattı. ''Bu masala inanamam.'' dedi Philip Lombard. ''Hem sonra hiçbirimiz öyle saatlerce bu odadan ayrılmadık. Marston'ın ölümünü konuştuk filan.'' ''Ama sonra.'' dedi Yargıç. ''Daha geç saatlerde içimizden biri yatak odasından çıkmış olabilir.'' ''O zaman Rogers odadaydı.'' dedi Lombard. Doktor Armstrong kıpırdadı. ''Hayır.'' dedi. Rogers yemek odasını mutfağa toplamaya gitmişti. İsteyen kimseye görünmeden odaya girebilirdi. ''Ama doktor.'' Dedi Emily Brandt. O zaman kadın verdiğiniz ilacın etkisiyle uykuya dalmış olurdu. Güçlü bir olasılık ama kesinliği yok. Hastaya değişik ilaçlar vermeden onun hangi ilaca nasıl karşılık vereceğini kestiremeyiz. Bazen yatıştırıcı etkisini geç gösterir. Hastanın sözü geçen ilaca karşı direncine bağlıdır bu. Öyle diyeceksiniz tabii dedi Lombard. İşinize geliyor değil mi? Doktor Armstrong'un yüzü kızgınlıktan kıpkırmızı oldu yine. Yine o duygusuz, soğuk ses sözlerini ağzına tıkadı. ''Birbirimize saldırmakla elimize bir şey geçmez. Gerçeklere bakmalıyız. Böyle bir olasılığı hepimiz kabul ediyoruz sanırım. Uzak ama pekala da olabilir. Şimdi içeri girenin kim olduğunu bulmalıyız. Miss Brent'in ya da Miss Clayton'un bu durumda odaya girmesi hastayı kuşkulandırmaz. Mr. Blore'un, Mr. Lumberton ya da benim girişimiz tuhaf kaçabilir.'' Yine de kuşku uyandırmaz. Peki, dedi Blore. Sonuç ne? Yargıç Wargrave, çenesini sıvazlarken insanüstü bir yaratığa benziyordu. İkinci cinayeti de gözden geçirdik, dedi. Kimsenin bütün bütüne elenemeyeceğine karar verdik. Durdu. Sonra sürdürdü konuşmasını. Şimdi gelelim General MacArthur'un ölümüne. Cinayet bu sabah işlendi. İçinizde o saatte başka bir yerde olduğunu kanıtlayabilecek biri varsa lütfen söylesin. Şunu hemen ekleyeyim. Ben böyle sağlam bir kanıt veremem. Bütün sabah balkonda oturup düşündüm. Zil çalıncaya kadar balkondaydım ama gözünüzden kaçmış olabilirim tabii. Sizin farkında olmadığınız bir sırada kıyıya gidip generali öldürür iskemleme dönebilirim. Balkondan ayrılmadığımı bir ben biliyorum. Bu durumda Yeterli değil bu. Kanıt olmalı. ''Ben Mr. Lombard'la Dr. Armstrong'un yanından hiç ayrılmadım.'' dedi Blor. ''Kendileri söylesinler.'' ''Eve ip almaya gittim bir ara.'' dedi Armstrong. ''Tabii.'' dedi Blor. ''Bir gidip bir geldim.'' ''Ama uzun süre.'' Blor kızardı. ''Ne demek istiyorsunuz Dr. Armstrong?'' diye sordu. Armstrong yeniledi. ''Ama uzun süre kaldın.'' <gülüyor> ''Aradım değil mi?'' ''Siz her istediğiniz zaman bir kangal ip bulabilir misiniz?'' ''Mr. Blore gittiğinde'' dedi Yargış Wargrave. ''Siz ikiniz birlikteydiniz değil mi?'' ''Tabii'' diye Hiker Armstrong. ''Yani Lombard bir ara gitti ama ben oradaydım.'' Lombard ''Kıyıya en iyi nereden işaret verilebileceğini araştırmaya gitmiştim'' dedi. ''Bir iki dakika kaldım.'' Armstrong başını salladı. ''Doğru'' dedi. ''O kadar kısa bir süre içinde cinayet işlenemez.'' ''Saatinize hiç baktınız mı?'' diye sordu Yargıç. ''Hayır, saatimi takmamıştım.'' dedi Lombard. Yargıç cansız bir sesle ''Bir iki dakika deyimi biraz tartışılabilirdi.'' dedi. Kucağında örgüsüyle dimdik oturan kadına döndü. ''Siz Miss Brandt, önce Miss torna tepeye çıktık, sonra balkonda oturup güneşlendim.'' ''Sizi balkonda görmedim.'' dedi Yargıç. Evet. Evin doğuya bakan yanında oturuyordum. Orası rüzgarı almıyor da. Öğle yemeğine kadar orada mı oturdunuz? Evet. Siz Miss Clayton. Vera'nın yanıtı rahat ve kesindi. Önce Miss Brent ile birlikteydim. Sonra biraz dolaştım. En sonunda da kıyıya inip General MacArthur'la konuştum. Yorgo Wargrave sözünü kesti. Saat kaçtı? Vera şaşırmıştı. ''Bilmiyorum. Yemekten bir saat kadar önceydi. Belki de yarım saat.'' ''Biz konuştuktan sonra mı gördünüz onu?'' dedi Blor. ''Bilmiyorum.'' dedi Vera. ''Halinde şey bir tuhaflık vardı.'' titredi. Yargıç öğrenmek istedi. ''Nasıl bir tuhaflık?'' Alçak sesle konuştu Vera. ''Hepimizin öleceğini söyledi. Sonunu beklediğini söyledi. Beni korkuttu.'' Yargıç başını eğdi. ''Sonra ne yaptınız?'' ''Eve döndüm.'' Yemekten biraz önce de çıkıp evin arkasında dolaştım. Çok tedirgindim bugün. Yargıç Wargrave çenesini sıvazladı. Bir Rogers kalıyor, dedi. Onun tanıklığı da bizim bildiklerimize yeni bir şey ekler mi bilmem. Duruşmaya çağrılan Rogers da pek bir şey anlatmadı. Bütün sabah ev işleriyle uğraşmış, yemeği hazırlamıştı. Yemekten önce kokteylleri balkona götürmüş, sonra da eşyalarını tavan arasından başka bir odaya taşımıştı. Pencereden başını bile uzatmamıştı ki MacArthur'un ölümüyle ilgili bir şey söyleyebilsin. Yalnız masayı kurarken sekiz biblo gördüğüne yemin edebilirdi. Rogers'ın tanıklığından sonra bir sessizlik oldu. Yargıç Wargrave boğazını temizledi. Lombard Vera'nın kulağına fısıldadı. Şimdi durumu özetleyecek. Elimizden geldiği kadar bu üç ölüm olayı hakkında bilgi toplamaya çalıştık. Bazı kimselerin katil olması uzak bir olasılık gibi görünüyorsa da hiç kimse bütün bütüne temize çıkmış değil. Yine eski görüşümü yeniliyorum. Bu odadaki 7 kişiden biri tehlikeli, deli bir katildir. Elimizde onun kim olduğunu gösteren bir kanıt yok. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey kıyı ile bağlantı kurma yollarını araştırmak, yardım gecikilse de havaya bakılırsa öyle olacağı benzer, Kendimizi güven altına almaktır. Hepinizden söylediklerimi unutmamanızı, aklınıza gelen şeyleri bana bildirmenizi rica ederim. Dikkatli olun. Şimdiye kadar kurbanları kuşkulanmadığı için katilin işi kolaydı. Kendinizi sakının. Bütün söyleyeceklerim bu kadar. Philip Lombard fısıldadı. Duruşma tatil edilmiştir. ''Bu söylenenlere inanıyor musunuz?'' diye sordu Vera. Philip Lombert'la ikisi oturma odasındaki cumbada oturuyorlardı. Dışarıdan bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, rüzgar camları sarsıyordu. Philip Lombert yanıtlamadan başını bir yana eğdi. Sonra ''Yani?'' dedi. ''Wargrave'in söylediği gibi katilin içimizden biri olduğuna mı inanıyor muyum?'' ''Evet, kesin konuşmak güç'' dedi Lombert yavaşça. Söyledikleri akıldan uzak değil ama... Vera sözünü ağzından aldı. Ama inanılır gibi de değil. Philip Lombard yüzüne eşitti. Zaten olanlardan hiçbir akla yakın değil ki. Yine de Macarthur'un ölümü tek şeyi ortaya çıkardı. Kaza, intihar, bunlar masalmış. Ortada cinayet var. Şimdiye kadar üç cinayet işlendi. Vera titredi. Korkunç bir düş gibi dedi. Böyle şeyler olamaz diyorum kendi kendime. Biliyorum dedi Lombard anlayışlı bir sesle. ''Neredeyse şimdi kapı çalınacak, sabah çayı gelecek.'' ''Keşke.'' dedi Vera. ''Keşke öyle olsaydı.'' Lombard ciddileşmişti. ''Evet ama olmayacak.'' dedi. ''Biz de düşün bir parçasıyız. Kendimizi korumamız gerek.'' Vera sesini alçaltarak ''Peki, eğer öyleyse.'' dedi. ''Katil kim?'' Philip Lombard birdenbire sırttı. ''Bakıyorum bizi katmıyorsunuz.'' dedi. ''Bu iyi. Ben katil olmadığımı biliyorum. Sizde de deliye benzer bir hal göremiyorum Vera. Aklı başında bir kızsınız. Gördüğüm en sağlıklı kadınlardan birisiniz. Sizin deli olmadığınıza namusum üzerine yemin ederim.'' Vera kurnaz bir gülüşle ''Teşekkür ederim.'' dedi. ''Hadi Miss Clayton, övgüme karşılık versenize.'' Vera bir an durakladı. Sonra ''İnsan yaşamına önem vermediğinizi kendi ağzınıza söylemiştiniz.'' dedi. Ama yine de sizi o, o plaktakileri söyleyecek kişi olarak düşünemiyorum. Doğru, dedi Lombard. Ben bir ya da bir sürü cinayeti ancak çıkarım olursa işlerdim. Yoksa adalet yerine bulsun diye değil. Tamam, demek ki kendimizi dışta tutarak beş arkadaşımız üstünde fikir yürüteceğiz. Biri de Une oven. İlk aklıma gelen at Yargıç Wargrave. Bir şeye dayanarak söylediğimi sanmayın. Ha, huh, Vera şaşırmıştı. Bir iki dakika düşündükten sonra sordu. Neden? Kesin olarak bilmiyorum ama bir kere yaşlı bir adam. Ömrünü mahkemelerde geçirmiş. Yani uzun yıllardı tanrılık etmeye alışmış. Böyle bir hayat geçirdikten sonra adam tanrı olmayı kafasına koyar pekala. Kendini güçlü görür. Yaşamla ölümü avcunda tuttuğuna inanır. Sonra da bakarsın bir adım daha atmış. Düşündüklerini yürürlüğe koymuş. Vera yavaşça evet dedi. Olabilir tabii. ''Peki siz kimi düşünüyorsunuz?'' dedi Lombard. Vera duraksamadan yanıt verdi. ''Doktor Armstrong.'' Lombard hafif bir ıslık çaldı. ''Doktora, benim en son o gelirdi aklıma.'' Vera başını salladı. ''Yok canım, ölümlerden ikisi zehirlenme olaylarıydı. İlk doktor geliyor akla. Hem sonra Mrs. Rogers'ın içtiğini kesin olarak bildiğimiz tek şey onun verdiği yatıştırıcı.'' ''Evet.'' Doğru dedi Lombard. Vera üsteledi. Bir doktorun delirmesi kimsenin dikkatini çekmez. Akla gelmez çünkü. Sonra doktorlar çok çalışır. Sinirlerini yıpratırlar. Evet ama dedi Lombard. MacArthur'u onun öldürdüğüne inanamam. Onu bir iki dakika yalnız bırakmıştım. Bu kısa süre içinde de koşa koşa gidip cinayeti işledi. Yine koşa koşa geri mi döndü yani? Öyle sportmen birine de hiç benzemiyor. O zaman öldürmedi ki dedi Vera. Daha sonra fırsat buldu. Ne zaman? Generali yemeğe çağırmaya gittiği zaman. Filip yine hafif bir ıslık çaldı. O zaman yaptı diyorsunuz. Çok soğuk kanlı olmak gerek. Tehlikede değildi ki, dedi Vera sabırsızca. Aramızda tıp bilgisi olan tek insan o. Bir saat önce ölmüş dese kim karşı çıkabilir? Filip onu dikkatle süzdü. Yerinde bir görüş, dedi. Acaba... ''Kim olabilir Mr. Blore? Meraktan çıldıracağım. Kim acaba?'' Rogers'ın yüzü durmadan kıpırdıyordu. Deri parçasını sıkıca kavramıştı. ''Evet oğlum.'' dedi Blore. ''Sorun bu işte.'' ''Yargıç Hazretleri içimizden biri.'' dediler. ''Kim olabilir? İnsan kılına girmiş bu şeytan kim?'' ''Bunu hepimiz öğrenmek istiyoruz.'' dedi Blore. ''Siz bir şeyler düşünmüşsünüzdür Mr. Blore.'' dedi Rogers kurnazca. ''Belki düşünüyorumdur.'' ''Ama emin değilim. Yanılabilirim. Yalnız eğer yanılmıyorsam katil çok soğukkanlı biri. Çok, çok soğukkanlı.'' Rogers, alnındaki teri sildi. Boğuk bir sesle ''Korkunç bir düşe benziyor bütün bunlar.'' dedi. ''Korkunç bir düşe.'' Blor onu tuhaf tuhaf süzdü. ''Sen kimi düşünüyorsun?'' Uşak başını salladı. Aynı boğuk sesle ''Bilmem.'' dedi. Beni asıl korkutan da bu zaten. Bilmemek. Doktor Armstrong bağırıyordu. Buradan gitmeliyiz. Gitmeliyiz diyorum. Ne yapıp yapıp kurtulmalıyız. Yargıç Wargrave kütüphanenin penceresinden bakıyor, düşünceli görünüyordu. Bir eliyle gözlüğünü tutmuştu. Havadan pek anlamam ama dedi. Bu havada da adaya bir motorun yanaşabileceğini hiç ummuyorum. Durumumuzu bilseler bile 24 saat geçmeden gelemezler. O zaman da Rüzgar yönünü değiştirirse. Doktor Armstrong başını ellerini arasına alarak söylendi. ''Biz de bu arada yataklarımızda öldürülürüz.'' ''Samam.'' dedi Yargıç Wargrave. ''Bunu önlemek için ne gerekirse yapacağım.'' Doktor Armstrong'un birden bir aklına geldi. Yargıç yaşlı bir adam olduğu halde gençlerden daha çok bağlıydı hayata. Mesle konusunda da öyle. İşte kendisi Yargıç'tan 20 yıl daha gençti. Ama kendini nasıl koruyacağını düşünemeyecek kadar çaresizdi. Yargıç Wargrave, yataklarımızda öldürülmek ha, dedi kendi kendine. Ha bu doktorlar, hepsi birbirine benzer. Sıradan deyimler kullanmaya bayılırlar. Şimdiden üç kurban verdik, dedi doktor. Evet ama onlar tehlikeden habersizdiler. Biz uyarıldık. Doktor Armstrong acı bir sesle, ne yapabiliriz ki, dedi. Nasıl olsa bir sürü şey yapabiliriz dedi Yargıç. Kim olduğunu bile bilmiyoruz. Yargıç çenesini sıvazlayıp mırıldandı. Ben böyle düşünmüyorum işte. Armstrong onu şaşkın gözlerle süzdü. Yani siz kim olduğunu biliyor musunuz? Yargıç Wargrave konuşurken sözcüklerin üstüne basıyordu. Mahkemede gözle görülür kanıtlar gerçi yok, dedi. Ama bana kalırsa olanları iyice gözden geçirirsek kuşkuların Tek insan üstünde toplandığı sonucuna varırız. Evet, evet öyle. Armstrong'un gözleri açılmıştı şaşkınlıktan. Anlamıyorum, dedi. Miss Brent yukarıda yatak odasındaydı. İncilini alıp pencerenin yanına gitti, oturdu. Kitabı açtı. Bir an durakladıktan sonra bırakıp tuvalete doğru yürüdü. Çekmeceden küçük, kara kaplı bir defter çıkardı. Defteri açtı, yazmaya başladı. Korkunç bir şey oldu. General MacArthur öldü. Kuzeni Elsie MacPherson'la evlenen adam. Öldürüldüğü kesin. Yemekten sonra yargıç çok ilgi çekici bir konuşma yaptı. Katilin içimizden biri olduğuna inanıyor. Yani içimizden biri şeytana uymuş. Zaten ben de öyle düşünmüştüm. Kim olabilir? Herkes aynı soruyu soruyor. Yalnız ben biliyorum. Bir süre kımıldamadan oturdu. Gözleri karardı. Kalemi kavrayamıyordu bir türlü. Titrek büyük harflerle yazdı. Katilin adı Beatrice Taylor'dır. Gözleri kapandı. Birdenbire fırladı yerinden. Deftere baktı. Son cümlenin düzensiz harflerine bakarken öfkeyle haykırdı. Bunu ben mi yazdım? Dedi usulca. Ben mi? Deliriyorum galiba. Fırtına artmıştı. Rüzgar eve yandan olanca gücüyle yükleniyordu. Herkes oturma odasındaydı. Tedirgindiler. Birbirlerine iyice sokulmuş oturuyorlar, kuşkulu gözlerle birbirlerini süzüyorlardı. Rogers çay tepsisiyle içeri girince yerlerinden sıçradılar. ''Perdeleri açayım mı?'' diye sordu Rogers. ''Odaya biraz ışık girsin.'' ''Evet.'' yanıtını alınca perdeleri açıp ışıkları yaktı. Oda aydınlandı birden. Gölgeler biraz olsun silindi. Yarın nasıl olsa fırtına diler bir gelen olurdu. Bir motor yanaşırdı. ''Çayı siz mi dağıtacaksınız Miss Brent?'' diye sordu Vera. ''Hayır kızım sen dağıt. Çaydanlık öyle ağır ki. Üstelik ördüğüm o gri yünün iki yumağı kayboldu. Çok üzüldüm.'' Vera çay masasına yaklaştı. Portelenler tatlı tatlı çınladı. Odaya olağan şeylerin sevinci yerleşti. ''Çay. O her günkü sıradan çaydan tanrı razı olsun.'' Philip Lombard şaka yaptı, Blore güldü, Doktor Armstrong bir fıkra anlattı. Genel olarak çaydan nefret eden yargıç Wargrave çayını keyifle yudumladı. Hava tam yumuşamışken Rogers girdi içeri, sinirliydi. ''Affedersiniz efendim.'' dedi. ''Banyonun perdesini gören var mı?'' Lombard ilkilerek başını kaldırdı. ''Banyonun perdesini mi? Ne diyorsun Allah aşkına?'' ''Yok efendim kaybolmuş. Odaları dolaşıp perdeleri çekiyordum. Bir de baktım banyodaki perde yerinde değil.'' ''Bu sabah orada mıydı?'' diye sordu Yargıç Wargrave. ''Evet efendim.'' Blor ''Nasıl bir perdeydi?'' dedi. ''Kırmızı, su geçmez ipekten de efendim.'' ''Yok olmuş ha?'' dedi Lombard. ''Yok olmuş efendim.'' Birbirlerini süzdüler. Blor sıkıntılı bir sesle ''Ne olacak yani?'' dedi. ''Evet tuhaf ama tuhaf olmayan ne var ki?'' ''Zararı yok canım.'' ''Perdeyle de adam öldürülmez ya, unutun bunu.'' ''Teşekkürler efendim, teşekkür ederim.'' dedi Rogers. Çıkıp ardından kapıyı çekti. Odaya korku sinmişti yine. Yine kuşkuyla birbirlerini süzdüler. Yemekler geldi, yendi, sofra toplandı. Yemeklerin çoğu konserveydi. Sonra yemek odasında otururlarken gerginlik dayanılmaz oldu. Saat 9'da Emily Brandt ayağa kalktı. ''Yatmaya gidiyorum.'' dedi. ''Ben de.'' dedi Vera. İki kadın yukarı kata çıkarlarken Bloor'la Lombard onların arkalarından yürüdüler. Merdivenin tepesinde durup kadınların odalarına girmelerini kapılarını kapamalarını beklediler. İki sürgünün sürüldüğünü iki anahtarın döndüğünü duydular. Bloor sırıtarak kapılarını kapamalarını anımsatmaya gerek kalmadı, dedi. Hiç olmazsa onlar geceleyin rahat, dedi Lombard. Aşağı indi. Bloor da peşinden geldi. Bir saat sonra dört erkek de yatmaya gittiler. Birlikte yukarı çıktılar. Rogers yemek odasında kahvaltı sofrasını kurarken onların çıktıklarını gördü. Üst kata durdular. Sonra yargıcın sesi duyuldu. Kapınızı kilitlemeyi unutmazsınız herhalde beyler. En iyisi tokmağın altına bir iskemle koymak, dedi Bloor. Dışarıdan kilidi açmanın çeşitli yolları vardır. Lombard mırıldandı. Senin tek kusurun ne biliyor musun? Çok bilmen. Yargıç ciddi bir sesle, ''İyi geceler beyler.'' dedi. ''Umarım yarına sağ çıkarız.'' Rogers yarıya kadar çıktı merdivenleri. Dört kişinin dört kapıdan girdiğini gördü. Dört anahtarın döndüğünü, dört sürgünün sürüldüğünü duydu. Başını salladı. ''Tamam.'' diye mırıldandı. Yeniden yemek odasına döndü. Evet, sabaha her şey hazırdı. Aynanın ortasındaki rafael ilişti gözü. Yedi küçük bibloya. Yüzünü bir gülümseyiş kapladı. Bu gece kimse bir dolap çevirmeye kalkmayacak dedi. Kilere açılan kapıyı kilitledi. Öbür kapıdan hole çıkarak o kapıyı da çekti, kilitledi, sürgüledi, anahtarı cebine attı. Sonra ışıkları söndürdü, merdivenleri çıkarak yeni yatak odasına girdi. Saklanılacak tek yer vardı odada. Kocaman bir dolap. Hemen dolaba baktı. Sonra kapısını kilitleyerek yatmaya hazırlandı. ''Bu gece dolap çevirmek yok.'' dedi kendi kendine. İcabına baktım.